de heer ve klas in de gaten? Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet de Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet Ik Ik de Ik Ik Ik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 en ufak birtum tümsek olmaz. Yani dus insanlar bunun üzerine toplanırlar. we hadiste diyor ki, der li sha'yet annallahu xeajette, der huwel hakku, wa anna hu huwel maut, we hebben kulli huwel in kadir, o, ...o ölüleri diriltecektir diyor. ...ve li li li la li li ...ve li li li li kubur... li li li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 hij zei yani eldir Allah de kudrettir, Allah Arabische ademi Arabische Tamam, Arabische Arabische El Arabische Arabische Peki yedeyn, el Arabische Arabische Arabische Iki el Arabische el Arabische Arabische kudret Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische Arabische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 Aişe validem de haber veriyor. Diyor ki kim gözüyle görmüş gibi kıyameti yaşamak isterse şunları okusun diyor Aişe validem. Tekvir suresi. Ve izeş kuvirat. Hani diyor ya güneş katlanıp dürüldüğünde. Ya da İze sema'un şakkat. Yani İşikak suresi gök yarıldığı zaman. Ya da İnfitar suresi eh, is, is het hemel een fatarot? Jine, gok, parampercha, oldeug, zaman. En bunla ilgili nakiller vardır. Dolayısıyla, o gün kafir derki, ya leitenikun tuturabe. Keşke ben toprak olsaydın. Bunla ilgili, göğün rengi değişir, güneşin rengi değişir, güneş başka bir güneş olur.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 Yani bizim hadis kitaplarımızda böyle bir hadis yok. Aynı şekilde bu bu münazarayı bizden dinleyen arkadaşlar da hatırlarlar. Manende, manende böyle bir şey yok. Hatta Ehl-i Sünnet'in değerli ilim ehli şöyle diyorlar. Diyorlar ki bir tane mezar kazılsa ve oraya on kişi aynı mezara defnedilse bunların bir tanesi mücrim olsa.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 Eziyet edilmez onun gördüğü azaptan ötürü yine aynı şekilde bir Müslümana verilen nimetten ötürü de bir kafir faydalanmaz aynı kabirde de olsalar Allah hamdolsun ben bunu muteber sağlam kaynaklarımızdan da araştırdım ve böyle bir hadisin olmadığı hadisleri iyi bilen hocalarımız tarafından da söylendi bana ve ben de araştırmamı yaptım en doğrusunu Allah bilir.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 Achieve me, Allah Subhanahu wa ta'ala, shallah. Buuruur, wa immin al-il-kitabi illa leyu minan nabihi kablamotihi wa yom al-kiamati ya kuna al shahida. Duurkitab bimis al-likitab herbiri, herbire ulumundanunja ona muhakkak kak imane dejecter. ediniz, katadines al-likitab ona.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 Kaldıracak, Aysel ve haber vermesiyle, müjdelemesiyle İsa Aleyhisselam onun hükmünü nesh edecek. Yani artık sizden biz cizye kabul etmiyoruz diyecek. Ne? Ya Müslüman olursunuz veyahut ölürsünüz denecek. Evet, e, şöyle devam edelim. Devam edelim inşallah. E, sizin sorularınıza devam ediyorum. Bunu e, takayım kardeşi iki de sorduk. He mesela gelecek Hanifi mezhebine tabi olacak diyenler var bu insanlar ve Budist, Hintli ve benzeri olanlar da İsa Aleyhisselam'a tabi olacaklar mı? Valla ona herkes inanacak. İki kişi birbirine buğzeden buğzeden iki kişi kalmayacak diyor ya. Ona inanan inanacak. Sizin dediğiniz Budist ve Hindular zaten ölmüş olacak. O hal üzere kalırlarsa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 Allah Azza wa Jalla Djurki. Wa ize kala La Huya Mariama aanta kultalin nassi Wa umi ilahaini min duni la. Bakken is de Allah Subhana wa Tala Djurki. Ei Mariamolo Isa. Je al te pardon.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 we autos binnenjaat, tae tachadu a bara humarubana humar baban, minduni la, hi wel messi him no mariam. Je ben sokus monosuleim. Onlar mariam oude messi, Allah tam mashara edindler. Bekendelernes orastan is derler kirab bimishasha isabule emriti. Allah azawajella, onlarim busus leer uzerna. Chink in allah hayafsulubena humiomel piama. Chink allah azawajella, piamed gunu bunlaran arasunda. Hesab sorjudur. Edurki.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 In kunt u fakat hoe Fjat galmte? Ja, Rabbu Munuselam. Is sen bunu bilirsin. Ma fi sen Munu bilirsen? Taal me nafsi. Sen nafsim in Ben senin de olani bilam. Lette dins. Inna guyub. anta Rabbi. Senin sen ghayib bilensin. Yani Gaybe bilen benden sonra da onları bilen sensin. Ancak sensin. Dikkat ediniz. Ma qultu lahum ya Rabbi ben onlara şundan başkasını demedim. Bakınız Musa Aleyhis, aleyhisselam'ın savunması bu. Veya itirafı bu tabiri caizse hucet ortaya konuyor. Lütfen bu sureye dikkat ediniz. Maide suresi 114 115 116'dan sonraki bölüm. Ma qultu lahum illa ma emertani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 Ashab-ı köpeği deniyor. Salih Aleyhisselam'ın devesi deniyor. Ee, Aleyhisselatü Vesselam'ın Kusua'a isimli devesi deniyor. Ancak e, sahiliyle ilgili senin aklında bir şey var mı? Sahih mi? Ee, i̇şte benim sahiliyle ilgili aklımda diyorum ya net değilim. İnşallah bakacağız. Yani ben havadan bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden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 Mesela bir tanesi yazdı dedi ki mutlak hakimiyetini kurmuştur veya hakimiyetini geri mi almıştır dedi ne dedi Yani sanki Allah azze ve celle hakimiyet başkalarındaydı da geldi hakimiyeti birilerinin elinden aldı gibi konuştu Bu doğru değildi haşa yani dolayısıyla biliyorsunuz Muattila yani tatil ehli bu, bu, bu ayetin Taha suresi 5. ayet ve benzeri ayetlerin içini boşaltıyorlar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 Biz onun selamını almış olduk. Ee, ancak doğrusu Allah Azze ve Celle bütün isim ve sıfat konularında ehl sünnet vel cemaatın bir yolu vardır. Bir usulleri vardır. O usul de şudur. Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat ederler, nefret ettiğini nefret ederler. Yani Kur'an ve sünnet neyi ispat etti? Elleri ispat etti. Biz de elleri ispat ederiz.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 Allah azza ve celle'nin sıfatlarını de kabul ederken demine bu Musa hocamızın dediği gibi ve la tecsim yani cisimlendirme yapmadan ve la tekiyf keyfiyetlendirme yapmadan yani nasıllığını konuşmadan ve la tecsim ve la ta'til ta'til de yapmadan içini de boşaltmadan efendime söyleyeyim ve la teşbih teşbih de yapmadan Allah azza ve celle'nin lesek mislihi şey Bütün sıfatlarıyla ilgili onun hiçbir benzeri yoktur. Şura suresi 11. ayette dediği gibi. Ney? Yüce Rabbimiz, "Leyse kamithhi şey, wahu al- Sami'u Basir." Allah Azza ve Celle hiçbir benzeri yoktur. İşittir ve görür. Biz de biliriz ki işitir ve görür. Aynı bazıları var gibi, bazıları var. Biliyorsunuz, e, temfilciler diyoruz biz bunlara veya hut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 Yani biz istivadan ne kastedildiğini biliyoruz. İrtafa ala yani yükseldi veya orada sukun buldu. Yani arşın üzerindedir. İstivadan ne olduğunu anlıyoruz. Mesut kardeş Allah'a emanet ol. Allah azza ve celle sizleri salihlerden kılsın. Sizi istikamet üzere kılsın. Allah'a emanet olun. Şimdi burada dolayısıyla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 El keyfietu mechhul. Ancak istiva maalumdur ancak kefieti mechhuldur. Onun keyfieti mechhuldur dedi. Biz istivadan ne de kast edildiğini biliyoruz ancak keyfietini bilmeyiz dedi. Dolayısıyla aynen dediğim gibi Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat ederiz nefret ettiğini ederiz. Ve dedi ki el sualu anhu bid'a el imanu bihi anhu bid'a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 Bana Allah'tan sonra size cevap vereyim de gibi haşa vekelle tam bir teşbih teşbihlik var bunda müşebbihedir ancak dolayısıyla ehli sünnetin yolu en güzeldir. Leiseke misli şey. Mesela ve hu's-semi' o işiter leiseke mislihi şey. Ve huve basir o görür leiseke mislihi şey. Efendime söyleyeyim ve bütün sıfatlarıyla ilgili ne derseniz deyin leiseke mislihi şey. Onun hiçbir benzeri yoktus.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 Bu çadırdan çıkmazlar. Bunu iyi araştırmak lazım. Halbuki biz biliyoruz cennetin çarşıları var. <gülüyor> o şey ne Kur'an'da şeyle ilgili çadırdan çıkmazlardan kasıturadaki hurilerin yani sahibinden ne kadar itaatkar olduğunu ifade etmek için Kur'an'da geçer yani. Onda çadırdan içerisinde tesettürlü insanlar diye geçer. Şey huriler diye geçer. Bunu kastetmişlerdir. Ha yani Şimdi onlar eş, eşlerine gözlerini, gözlerini dikerler ha, yani diyor. Yani eşlerinin dışında kimse şey görmezler anlamında. Eşlerine bakarlar. Şey ee, he, kadınlar çadırlardan çıkmazlar. Allah alemu eşlerine sadakatla ilgili bir husustur. Ha, siz cennet kadınlarını sordunuz. Doğrudur ancak